Hepsi toplanıp Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar o büyüklük taslayanlara biz sizin tebaanızdık. Şimdi siz Allah'ın azabından cüz'i bir şeyi olsun bizden uzaklaştırıp defedebiliyor musunuz derler. Onlar da eğer derler Allah bize hidayet verseydi biz de size elbette doğru bir yol gösterirdik. Şimdi bizler sızlansak da katlansak da birdir. ''Bizim için sığınacak hiçbir yer yoktur.'' İş olup bitince şeytan der ki ''Şüphesiz Allah size sözün doğrusunu söyledi. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim sizin üzerinizde hiçbir hükmüm nüfuzum da yoktu. Yalnız ben sizi çağırdım siz de bana hemen icabet ettiniz. O halde kusuru bana yüklemeyin kendinizi kınayın.'' Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Esasen beni evvelce Allah'a ortak tutmanızda da muhakkak tanımamıştım ya. Zalimlerin evet onların hakkı elbette pek acıklı bir azaptır. İman edip de salih ameller yapanlar Rablerinin izniyle içerisinde daim kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaktır. Onların orada dirlik temennileri selamdır. Görmedin mi Allah sana nasıl bir misal vermiştir? Güzel bir kelime, kökü sabit ve dalı semada olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir durur. Allah insanlara misaller verir. Olur ki onlar çok iyi düşünüp ibret alırlar. Kötü bir kelimenin hali de, gövdesi toprağın üstünden koparılıvermiş kötü bir ağaç gibidir ki, onun hiçbir sebatı yoktur. Allah, iman edenlere, dünya hayatında da, ahirette de, o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder. Allah salimleri şaşırtır. Allah, ne dilerse yapar Allah'ın nimetine bedel küfrü ihtiyar edenleri bununla beraber kavimlerini de helak yurduna cehenneme sürükleyip sokanları görmedin mi onların hepsi oraya girecekler o ne kötü bir karargâhtır onlar Allah'a insanları onun yolundan saptırmak için eşler benzerler tuttular de ki şimdilik eğlenin. Çünkü nasıl olsa dönüşünüz hiç şüphesiz ki ateşedir. İman eden kullarıma de ki, namazlarınızı dost doğru kılın, ne bir alışveriş, ne de bir dostluk olmayan bir gün gelmezden evvel rızk olarak size verdiğiniz şeylerden gizli ve aşikar infak edin. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Üstten su indirip Onunla size rızık olarak türlü mahsuller, meyveler çıkarandır. Emriyle gemileri denizde yürümek için size ram edendir. Akarsuları da yine size, sizin emrinize amade kılandır. Güneşi, ayı, adetlerinde daim olarak emrinize amade eden O, geceyi gündüzü sizin faydanıza tahsis eyleyen de O'dur. O, size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer Allah'ın bunca nimetini birer birer saymak isterseniz siz onları icmal suretiyle bile sayamazsınız. Hakikat insan çok zulümkardır, çok nankördür. Hatırla o zamanı ki İbrahim Rabbim demişti. Bu şehri emniyetli kıl. Beni de, oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu baştan çıkardılar. Bundan sonra kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, hakikat sen çok bağışlayıcı, çok esirgeyicisin. Ey Rabbimiz, ben evlatlarımdan kimini, senin mukaddes olan evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz dosdoğru namazlarını kılsınlar. Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onların şükretmeleri memur olduğu için kendilerini bazı meyvelerle rızıklandır. Ey Rabbimiz ne gizlersek ne açıklarsak şüphe yok ki sen bilirsin. Zaten Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bana şu ihtiyarlığıma rağmen İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Çünkü benim Rabbim duayı elbette işitendir. Ey Rabbim beni dost doğru namaz kılmakta ber devam et. Zürriyetimden de. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Ey Rabbimiz! Hesap ayağa kalkacağı gün beni, ana ve babamı ve bütün iman edenleri bağışla. Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim bu duasında müşrik babasını da anmıştı. Çünkü Meryem suresi 47. ayetinde geçtiği veçiyle babasına kendisi için Rabbine dua edeceğine dair şöyle söz vermişti. Meryem Suresi 47. Ayet Bismillahirrahmanirrahim İbrahim babasına selam sana Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim Şüphesiz ki o benim hakkımda lütuf ve kerem sahibidir Evet Verdiği bu söz üzerine babasına bu ayette geçtiği veçile dua etmişti Fakat sonraları babasının bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca bundan vazgeçmiştir bu konuyu da Kur'an-ı Kerim Tevbe suresi 114. ayetinde şöyle açıklamaktadır Bismillahirrahmanirrahim İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi ancak ona ettiği bir vaatten dolayıydı yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince besbelli olunca o ondan uzaklaştı İbrahim cidden çok tezarrü ve niyaz eden ve gerçekten sabırlıydı. Evet, bu ayetle de İbrahim aleyhisselamın babasına olan duasının sebebi böylece açıklanmış oluyordu. Sure kaldığı yerden devam edecektir. O zalimlerin yapacaklarından Allah'ı gafil zannetme sakın. O bunları... Ancak öyle bir gün için geciktiriyor ki, o gün gözler şaşkınlıkla belirip kalacaktır. O haldeki hepsi de başlarını dikerek koşacaklar, gözleri kendilerine bile dönüp bakamayacak. Kalplerinin içi ise bomboştur. İnsanlara o azabın kendilerine geleceği günün tehlikesini anlat ki, o gün o zalimler, Ey Rabbimiz... ...bizi yakın bir müddete kadar geciktir de... ...senin davetine icabet edelim... ...peygamberlere tabi olalım... ...diyeceklerdir. Halbuki... ...daha evvel siz dünyada kendinize... ...hiçbir zeval yoktur diye yemin etmemiş miydiniz? Siz... ...nefislerine zulmedenlerin... ...diyarında da yerleştiniz. Onlara neler yaptığımız... ...sizin için apaçık meydana çıktı. Size... ...bu hususta birçok misaller de gösterdik. Hakikat... ...onlar peygamberlere karşı... ...bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Halbuki... ...onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile... ...Allah katında onlara ait nice cezalar vardır. Öyleyse... ...Allah peygamberlerine olan vadinden cayar sanma. Şüphesiz ki Allah... Mutlak galiptir, intikam sahibidir. O gün ki yer başka bir yere, gökler de başka göklere tebdil olmayacaktır. İnsanlar bir olan, kahhar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. O gün günahkarların şeytanlarıyla birlikte bukağalara vurulmuş olduğunu görürsün. Gömlekleri katrandandır yüzlerini de ateş büyüyecektir. Bu azap Allah herkese kazandığının cezasını versin diyedir. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu Kur'an onunla tehlikelerden haberdar edilsinler Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler aklı selim sahipleri İyice düşünüp öğüt alsınlar diye bütün insanlara bir tebliğdir İbrahim Suresinin sonu Hicir Suresi Değerli dinleyenler Hicir Suresi Mekke'de nazil olmuştur 99 ayettir Adını 80. ayette geçen Hicir ashabı kelimesinden almaktadır. Hicir, Semut kavmenin baş şehridir. Bu şehrin harabeleri, Medine'den Tebük'e giden yol üzerinde yer alan El-Ula şehri civarındadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık anlatan Kur'an'ın ayetleridir. O küfredenler zaman zaman nedametle Müslüman olmayı temenni edecekler. Bırak onları. Yesinler, faydalansınlar. Onları emel oyalıya dursun. Sonra bilecekler onlar. Biz hiçbir memleketi onun malum ve mukadder bir yazısı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ...ne ecelinin önüne geçebilir... ...ne de onlar bunu geciktirebilirler. Dediler ki... ...ey kendisine kitap indirilen zat... ...mutlak ve mutlak sen bir mecnunsun. Davanda doğru söyleyenlerden din de... ...bize melekleri getirmeli değil miydin? Biz o melekleri... ...hak olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez Kur'an'ı biz indirdik biz onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz Değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim en son kitap ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son peygamberdir bundan sonra ne kitap ne de peygamber gelmeyecektir bu ayet gösterir ki Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın koruması altındadır Kıyamete kadar bu kitabı kimse bozamayacak ve kimse değiştiremeyecektir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ant olsun senden önce gelen evvelki ümmetler içinde de peygamberler göndermişizdir. Onlara herhangi bir peygamber gelmeye dursun mutlaka onunla alay ederlerdi. Biz böylece o alayı günahçıların kalplerine sokarız. Kendilerinden evvelkilerin imansızlıkları ve alayları yüzünden maruz kaldıkları felaketler malumken ve o gibiler hakkında ilahi bir sünnet ve kanun da geçmişken yine onlar bu Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar o zaman da muhakkak ki Gözlerimiz döndürülmüştür, belki de biz büyülenmişler zümresiyiz diyeceklerdir. Ant olsun, biz gökte burçlar yapmış, onları ibretle temaşa edenler için süslemişizdir. Biz onları taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki, onun ardına da apaçık bir ateş parçası düşmektedir. Yeri de döşeyip yaydık. Onda sabit dağlar yaratıp koyduk. Oralarda ölçülmüş her şeyden nebatlar bitirdik. Orada hem sizin için hem rızıklarını temin edemeyeceğiniz kimseler için birçok geçim sebepleri yarattık. Hiçbir şey hariç olmamak üzere hepsinin hazineleri bizim nezdimizdedir. Biz onları Malum bir miktar dışında indirmeyiz. Biz aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizleri suladık. Bunların hazinedarları da siz değilsiniz. Değerli dinleyenler, bu ayette yine son asrın keşiflerinden olan bir hikmete dikkat çekilmektedir. Aşılayıcı rüzgarlar, Evet, rüzgarların dişi bitkileri, erkek bitkilerin tohumlarıyla tozlaşma yoluyla aşıladığı ve bitkilerin bu şekilde üremesinin devam ettiğine dikkat çekilmektedir. Allah'ın bitkiler için takdir ettiği bu üreme metodu, ilmin son asırda keşfettiği bir konudur. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz hem öldürürüz. Biz ...hepsinin varisleriyizdir. Andolsun, olsun... ...sizden öne geçenleri de bilmişizdir... ...geri kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki Rabbin onları toplayacaktır. Hakikat o... ...tam bir hüküm ve hikmet sahibidir... ...hakkıyla bilendir. Andolsun, olsun... ...biz insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Canlı da daha önce çok zehirleyici ateşten yarattık. Hatırla o vakti ki Rabbin meleklere ben demişti kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. O halde ben onun yaratılışını bitirdiğim ona ruhumdan üflediğim zaman siz derhal onun için secdeye kapanın üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis bu secde edenlerle beraber olmaktan çekinerek dayattı. Allah: "Ey iblis, sen niye secde edenlerle beraber olmadın?" dedi. "Ben," dedi, "kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşer için secde edeyim diye var olmadım." Allah şöyle buyurdu: o halde çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuşsundur. Hiç şüphesiz ceza gününe kadar lanet senin tependedir. Ey Rabbim dedi. Öyleyse bana insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver. Buyurdu. O halde sen malum olan bir zamanın gününe kadar geciktirilenlerdensin. Ey Rabbim dedi. ''Beni azdırdığın şeye mukabil, ben de andolsun yeryüzünde onların günahlarını süsleyeceğim, onları kendilerine hoş göstereceğim, onların hepsini toptan muhakkak ki azdıracağım. Ancak onlardan ihlası erdirilmiş kulların müstesna.'' Buyurdu ki, ''İşte bu, bana göre hak ve layık olan doğru bir yoldur. Benim kullarımın üzerinde, ...senin hiçbir tahakkümün yoktur. Meğer ki... ...azıp sapanlardan sana tabi olanlar olsun. Şeksiz şüphesiz... ...onların hepsine vaat olunan yer cehennemdir. Onun yedi kapısı... ...onlardan her kapının ayrılmış birer nasibi vardır. Takva sahipleri... ...muhakkak cennetlerde pınar başlarındadır. Selametle... Korkusuz korkusuz girin oraya. Biz onların göğüslerindeki kini söküp attık. Onlar kardeşler halinde karşı karşıya tahtları üzerindedirler. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet değmeyecek. Oradan bunlar çıkarılacak da değildirler. Kullarıma haber ver ki hakikaten ben çok bağışlayıcı... Kemaliyle esirgeyeceğim Bununla beraber Benim azabım da Elbette en acıklı azabın Ta kendisidir Onlara İbrahim'in misafirleri olan meleklerimi de Haber ver Hani bunlar Onun karşısına girip selam Demişlerdi o da Biz demişti Sizden endişe edicileriz Dediler ki Korkma ''Hakikat biz sana çok bilgin bir oğul müjde ediyoruz.'' ''Bana'' dedi, ''İhtiyarlık çökmüşken nasıl olup da müjde verdiniz? Bu müjdeyi neye istinaden yapıyorsunuz?'' Dediler, ''Seni hak olarak muştuluyoruz. O halde ümidini kesenlerden olma.'' İbrahim, ''Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser?'' dedi. Ey gönderilenler dedi. Bunun dışında diğer işiniz ne? Dediler. Gerçek biz günahkarlar güruhuna gönderildik. Ancak Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onları hepsini behemhal kurtarıcılarız. Ama karısı başka. Biz onun mutlaka geride kalan kimselerden olmasını takdir ettik bak ta ki elçi melekler Lut ailesine geldi Lut dedi ki herhalde siz tanınmamış bir sünresiniz. onlar da hayır dediler biz sana onların hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi azabı getirdik sana hak ile geldik biz şüphesiz doğru söyleyenleriz o halde gecenin bir kısmında aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden kimse ardına dönüp bakmasın. En yere geçip gidin. Ona şu katî emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların arkası behemahal kesilmiş olacaktır. Şehir halkı sevine sevine misafirlerin yanına geldi. Lüt dedi ki: "Hakikat ...bunlar benim misafirlerimdir... aleyh, ...beni rüsvay etmeyin... ...Allah'tan korkun... ...beni tasalandırmayın... ...biz seni dediler... ...el aleme karışmaktan men etmedik mi? Lut dedi... ...eğer... ...dediğinizi yapıcılarsanız... ...işte bunlar... ...işte kızlarım... ...habibim... ...senin... Ebedi Yağdı Cemil'ine yemin ederim ki onlar sarhoşlukları, azgınlıkları içinde muhakkak serseri bir haldeydiler. Derken onları tan yerinin ağarma vaktine girdikleri sırada o korkunç ses yakalayı verdi. Hemen şehirlerinin üstünü altına getirdik. Tepelerine de balçıktan pişirilmiş bir taş yağmur yağdırdık. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için ibretler vardır. O şehrin harabeleri, hakikat bir yol üstünde hala durmaktadır. Bunda iman edenler için muhakkak bir ibret vardır. ashab ve Eyke de cidden zalim kimselerdi. Onun için bunlardan da intikam aldık. Bu yerlerin ikisi de apaçık bir yol üzerindedir. Andolsun ki asab-ı de peygamberleri tekzip etmişlerdir. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de bunlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar dağlardan emin emin evler yontup oyarlardı. Derken onları da sabaha girdikleri sırada o korkunç ses yakalayı verdi. Binaenaleyh kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı defedemedi. Gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri biz hak olmayarak yaratmadık. Elbette o saat gelecektir. Şimdilik sen aldırış etme. Onlara karşı güzel ve tatlı muamelede bulun. Şüphesiz ki ...senin Rabbin hakkıyla yaratanın... ...her şeyi kemaliyle bilenin kendisidir. Ant olsun ki... ...biz sana tekrarlanan yediği... ...ve şu büyük Kur'an'ı verdik. Sakın... ...o kafirlerden bir takımlarını... ...faydalandırdığımız şeylere gözünü dikme. Onların karşısında tasalanma. Müminler içinde... ...şefkat kanadını indir. Ve de ki... ...şüphesiz ben... Açıkça haber verenim. Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'an'ı parçalayanlara da öyle azap indirmiştik. İşte Rabbine andolsun ki onların hepsine yapmakta oldukları şeyleri elbette soracağız. Şimdi sen neyle emrolunuyorsan apaçık bildir, müşriklere aldırış etme. Allah'la beraber diğer bir ilah daha tanıyan o alaycılara muhakkak ki biz yeteriz. Onlar yakında uğrayacakları akıbetleri bileceklerdir. Andolsun, olsun biliyoruz ki onların söyleyip durduklarından göğsün cidden daralıyor. Sen hemen Rabbini hamd ile et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet et. Hicr Suresinin Sonu Nahl. Nahl Suresi Değerli dinleyenler Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Sure ismini 68. ayette geçen Nahıl kelimesinden almaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri geldi. Artık onu vaktinden evvel istemeyin. O onların eş tutmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir. O kendi emriyle kullarından kimi dilerse ona vahile ile melekleri indirir. Benden başka hiçbir ilah olmadığı hakikatiyle onları inzar edin, benden korkun diye bildirin. O gökleri ve yeri hak olarak yarattı. O kafirlerin eş tutmakta oldukları şeylerden münezzeh ve yücedir. İnsanı bir damla sudan yarattı o. Böyleyken bakarsın ki o apaçık bir hasım kesilmiştir. Davarları da sizin faydanıza o yaratmıştır ki bunlarda sizin için ısıtıcı ve koruyucu maddeler ve nice nice menfaatler vardır. Onlardan yersiniz de. Akşamleyin getirirken, sabahleyin salı verirken onlarda sizin için ne güzel bir zinet vardır. Onlar sizin ağırlıklarınızı yüklenirler, yarı canınız tükenmeden varamayacağınız bir memlekete sizi götürürler. Şüphesiz ki Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir. Hem onlara binmeniz için hem zinet için atları, katırları, merkepleri yarattı. Sizin bilmeyeceğiniz daha neler yaratıyor. Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yolsa eğridir. Allah dileseydi muhakkak hepinizi toptan hidayete erdirirdi.